Böylece insanların bazısını bazısıyla denedik ki Allah aramızdan şu adamları mı iman nimetine layık gördü desinler. Allah şükreden kullarını daha iyi bilen değil mi?